Allahü Tealağil, Rabbil Rabbi alamin, Hamdan kâfir an tabi an mubarek an fit, kema li ve Leazi Sultanı, ve Sallam ala Senedina ve mededina Muhammed, el-Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ceza. Emma Ba'd. <gülüyor> Meşhur sufilerin Meşayih-i kiramın terac teracimi ahvalini, hayat hikayelerini Ebu Abdirrahman es isimli büyük alimin tabakat -us Sufiye isimli Türkiye henüz tercümesi yapılmamış olan eserinden okuma devam edeceğiz. El-Haris El-Muhasibi'ye geldik. El-Haris İbni Esed El-Muhasibi Konuya girmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye olsun diye ve âlinin ashabının etvaının cümlesinin ve bilhassa şu beldemizi şereflendiren Ebu Eyyüvel bu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ve sahip i kiramının ruhlarına hediye olsun diye. Cümle Enbiya ve Mürseli'nin ve Beykoz'da kabri olduğu rivayet edilen Yuşa Aleyhisselam'ın ruhuna hediye olsun diye. Bu beldeleri fethedip bize yadigar ve emanet bırakmış olan cennet mekan Fatih Sultan Muhammed Han ve mübarek ordusu mensuplarının ve sair gazilerin ve şehitlerin ve mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye içinde toplandığımız şu dergahı bina etmiş olan Selami Mustafa Efendi Hazretlerinin ve halifelerinin kendisine tabi mübareklerin ruhlarına hediye olsun diye bu civarda methum bulunan büyük evliya Allah'tan Abdülahad-i Nuri Baba Haydar Efendi vesair Şeyh Murat ve Müzevi Evliya Evliyaullah'ın ruhlarına hediye olsun diye kendisinden feyze aldığımız hocamız Muhammed Saidi Bursavi hazretlerinin ve Ebu Bekir Sıddık Ali-i Murtaza radiyallahu anhmadan vesair sahib-i kiram rıdvanullahi ta'ala aleyh-i Hazretlerinden, haziratından hocamız Muhammed Saidi Bursaviye kadar turku aliyyelerimiz güzel an eylemiş olan cümle sadat ve meşayihimizin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu dersleri dinlemeye buraya teşrif eden, gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye bir Fatiha, üç i̇hlas Şerif okuyalım. Ruhlarına bağışlayalım. allah Teala Hazretleri onların makamlarını âlâ eylesin. Kadirlerini pürünür, ruhlarını mesur eylesin. Bizlere de tevfikini rüfik eyleyip, ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği kullar olarak varmamızı nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Altıncı tercemeyi hale geldik. Tabakatus Sofiye'de altıncı sırada bulunan El Haris el ile El haris el Muhasibi sinle. El haris el Muhasibi. Ve minhumul Harisubnu esedinil Muhasibi Yani bu tabakatus sofiyede teracimi i ahvalini zikretmek istediğim büyük zatlardan birisi de minhum onlardan birisi de El-Harisübni Esed'inin muhasibidir. İsmini tahlil edelim. İsmi El-Haris Feltekse ile babasının ismi Esed. Esed, Arslan manasına geliyor. Haris el Harisübnü Esed. el muhasibi de nisbesi oluyor. Harisi muhasibi derler farsça olarak kısaca yani ismiyle künyesini e, nisbesini birleştirir. Ve künyetuhu Ebu Abdullah. Bir de künye var isimde. Kendi ismi var, baba ismi var, nisbesi var, bir de künyesi var. Künyesi Ebu Abdullah'mış. Min ulemâi meşâihil kavm kavmin şeyhlerinin alimlerinden idi kavm dedi sofiye taifesi demek istiyor yani bunlar dikkati çeken takvasıyla tanınmış bir grup teşkil ediyorlar Müslümanların arasında ötekiler gibi gevşek değiller İslam'ı tam yaşamaya çalışıyorlar dikkat çekici bir grup bunlara el kavm diyor yani malum şu zümre demek istiyor. Yani bu zümrenin meşayih yani yaşlı şeyh, ulu kimseleri, yani başkanları, tekkelerin başkanları, tarikatların başkanları efendim. Ama ulema-i meşayih-il kavm yani bu zümrenin şeyhlerinin alimlerinden derece derece bunların da bilgileri bu haris el muhasibi alimlerinden, bilgilerinden, bilgi bakımından da böyle yüksek mertebelere çıkmış olanlarındandır demek istiyor. Bir ulumiz zahir, yani ulema bir ulumiz zahir, yani zahir ilimlerini de biliyor ve ulumul muamelat ve işaret, muameleler ilimlerini, ilimlerini ve işaretler ilimlerini de biliyor. Şimdi ulûm-u zahir, yani zahirin ilimleri nelerdir? Arabiyyattır, efendim hadistir, tefsirdir, siyerdir, fıkıhtır vesairedir Muamelat, yani nasıl muamele edecek kul, Rabbuna karşı nasıl muamele, kulluk edecek, ihvanına karşı nasıl muamele edecek, öbür insanlarla ailesiyle, ticaret erbabı ise çarşıdaki, pazardaki insanlarla muamele yani icraat, ibadet ve saat Allah'a karşı muamelesi, kullukları, ibadetleri. Öteki insanlara karşı muamelesi, dervişane mutasavvifane, ahlak-ı hamideye uygun, dikkat çekici, böyle güzel. Bu muamele ilimlerini de bilen ve işaret yani işaret edilen böyle remizler, sırlar efendim manevi birtakım hakikatlerde bilen. Yani hem zahir ilmini hem batın ilmini biliyormuş. Hem efendim hadis, tepsi, fıkıh vesaireyi biliyormuş. Hem tasavvufun efendim gerektirdiği manevli, manevi ilimleri biliyormuş. Güzel huyları biliyormuş. ibadetlerin cevaplı olanları nelerdir Efendim ahlakın güzel olanları nelerdir onları biliyormuş hem de bu yolun bu tasavvuf yolunun Efendim ince zevflerine Efendim ait işaretleri anlayabilen tecellileri anlayabilen onları yorumlayabilen böyle ileri bir kimseymiş bu kelimeleri yavaş yavaş zihnimize yerleştirmemiz lazım tabirleri neler kastedildiğini anlamak için Bilal Dede. Lehu tasanihul meşhure Yani bu Elharisübni Esedin'il Muhasibi'nin Lehu, onun Et tasanihul meşhure Şöhret kazanmış kitapları vardır. Yani kitapları yazmış, kitapları da şöhret bulmuştur, yayılmıştır. İslam aleminde herkesin bildiği alimlerden ve kitapları da herkesin yazdığı okuduğu bildiği kitaplar meşhur kitapların sahibidir. Minha bu kitaplardan bazılarını da sayacak şimdi. Kitabur riayeti li hukukillah. Kitabur Bu günlerde şeyi veriliyor. İlanı veriliyor gazetelerde. Kitabur riaye diye görüyorum. Yani Türkçe demek ki birisi tercüme etmiş. Kitabur riayeti li hakukillah. Manası ne? Allah'ın hukukuna riayeti riayet edebilmeyi anlatan kitap. Yani Allah'ın hukuku nedir? Kulun Allah'a karşı yapması gereken kulluk vazifeleri. Ona karşı borcudur. Allah'ın da kulu üzerinde hukukudur bunlar. Yani namaz kılacak, oruç tutacak, haram yemeyecek, günahlardan kaçınılacak, kötü huyları terk edecek, Allah'ın hukukudur bunlar kulu üzerinde. İşte Allah'ın hukukuna riayeti anlatan kitabı. Demek ki tasavvuf konusunda önemli bir kitap. Yani araştıralım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam gazetelerde ilanını gördüğüm gibi hatırlıyorum. Efendim tercüme edilmişse Hasan biliyor musun? Tamam. Yani doğruymuş. Tercümesi yapılıyormuş. Alalım okumaya gayret edelim. Ve gayruhu başkalarını saymadı. Yani en meşhuru Kitab-ül Riyayet ötekileri saymadı. Ve hüve üstadü ekserül Bağdadiyin bu Haris el-Muhasibi birçok Bağdatlıların üstadıdır. Yani bu tasavvuflar Sofiyye taifesi, zümresi İçinde grup grup ayrılan önemli gruplar var. Mesela Bağdat ekolü var. Horosan ekolü var. Belki Mısır ekolü var. Belki Hicaz ekolü var. Yani böyle çeşitli ekoller var. Bu ekseriyetle Bağdatlıların üstadıdır. Yani biliyorsunuz efendim Cüneydi Bağdadi de o da Bağdatlı. Maruf-ı de Bağdatlı. Bu da Bağdatlıların üstadıymış. Ba Bağdatlı olan mutasavvufinin üstadıymış. Ve ve min ehlil basra. Bu ba basra ehlinden idi. Yani ehil demek basralı, basra ahalisinden idi. Basra biliyorsunuz körfezde yani şeyde efendim eee harbin cereyan ettiği körde de şey kıyısı olan şehir. Mate bir bağdat Haris el Haris el Muhasibi Bağdat'ta öldü. Basralıymış Bağdat'ta vefat etmiş. Senete felasim ve erba'ine ve miyeteyn 243 senesinde. Onlar rakamları böyle şey olarak söylerler, yazıyla yazarlar. Karşıklıkta olmaz. Gayet net olarak anlaşılır. 243 senesinde Bağdat'ta vefat etmiş halis Muhasibi. Ve esneden hadis hadis rivayetiyle de meşgul olmuştur. Kendisine gelen hadisleri toplamış. Kendisinden sonrakilere de hadis yazdırmış. Hadis zincirinde ismi olan bir kimse. Bir hadisini verecek biliyorsunuz müellifin adeti sadece şeretini göstermek için hadisle de meşgul olmuştur. Hadisleri rivayet etmiştir değil. Bir hadisini verir. Ondan sonra hepsini sıralamaz yani. Bir tanesini verecek, geçecek. Bakalım hangi hadis-i şerif veriyor. Eh, haddesena Ali Yüpne Ömerel Ömer eldi Ahmeden el Hafız. Kayna Haddesena Ahmedübnül Kasım. Ebu Edilleys. Haddeseren Harisü Harisübnü Esedin el Aneziyyl Muhasibi. Yani buradan da annelzeb kabilesinden olduğu anlaşıldı. Efendim. Hadde Sena Yezid Harun bu Yezid bin Harun'dan öğrenmiş. Tabii bunların hepsinin aşağıda gayet güzel izahları var. Ne zaman öldüğüne dair filan ve hangi kaynaktan alındığına dair geniş bilgiler var. Bu Arapçasını yazan hazırlayan şahıs güzel hazırlamış. Allah rahmet eylesin. Hadde Sena şöyle okuyalım mesela. Şubetübnül Haccacibnil Verdi. Mevlahum, Ebu Bisslam el-Hafız, el-Vasıtı, Ebu Bisslammış, Güneyesi, Vasıtlıymış. Ahadü e-i'metil İslam, İslam'ın büyük alimlerinden, Nezel el-Basra, Basra'ya geldiği yerleşti. Kale, Sufyan-ı Sevriyü, sufyan, sufyan dedi ki, Ma't-el-Hadis, Bimevtiş-i Şube, Şube ölünce, bu zat, hadis ilmi öldü demiş yani. Şey, e, Süfyan-ı Sevri, böyle. Hulüde Senete Semani'in 80 yılında doğdu. Vevate Senete Sittine ve Mieh. 160 senesinde öldü. İmam-ı Azam'la beraber aynı senede doğmuş. 80 senesinde doğmuş İmam-ı Azam Hazretleri de. Ama e, 150 Bu 160'da vefat, vefat etmiş. Demek ki şubeden gelen rahmetullahi, aleyh, ondan gelen hadisi rivayet etmiş. Anıl ıl ne-ebi-bezze an-ata-el-keyhârâni Harani an ümmitlerda an-ebitlerda kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efkalü mâ yûda'u fil-mîzâni husmül-hulukî Ebu Derda radıyallahu anh'a kadar rivayet zincirini okumuş olduk. Ebu Derda sahabeden olduğu için onun da hayatını burada yazdıysa okuyalım. Ümmü Derda es-sura ism-u huyey sabiye ve yukarı vasabiye tervi anzev cihah abid derda ve selman ve yervi anha salimid ne abil hekt ve ceydid ne eslem ve mekhul ve xalkun ekanet fakihetin alime zahidetin mebi de ümüt derdai anlatıyor hani bu abid derda'nın hanımı hadis rivayet etmiş ekseriyle efendim kendisinden şu şu şu alimler. Selman-ı Farisi'den ve Ebu Derda'dan rivayet etmiş. Kendisinden de şu şahıslar almışlar diye kaydediyor ve fakih bir kadındı diyor. Yani fıkıh bilgisi, din bilgisi kuvvetli bir hanımdı diyor. <gülüyor> Fatihetün, alimetün, zahidetün, lebibetün. Yani zühtü takvar sahibiydi. Lebib de yürekli demek. Yürekli bir kadındı. Yani Osmanlı diyoruz ya biz yani anlaşılan öyle, evet. öyle alim, zahid ve yürekli, böyle Değerli bir kimseymiş. Allah şefaatine eldesin. Evet. Bizim evlatlarımızı da öyle kızlarımızı da öyle alime eylesin hepsini. <gülüyor> eee Kainemeymunü Ma dakhaltu aleha khattu illa vecettuha musalliyeten. <harın> ne zaman yanına girsem bu kadının bir şey sormak için daima namaz kılar vaziyette görürdüm öyle yani zahide sözünü başına almamış yani ibadet ehli bir kimse. Makiyet ilama ibadet semanin 80 yılından sonra kadar kalmış. Ebüdderdanın hayatını okuyalım. Öveymirunü Zeyt ismi Ebu, Ebu Derda künyesi oluyor biliyorsunuz Ebu ile başladığı için asıl ismini aramak lazım ismi Uveymir imiş Uveymir babasının adı Zeyd imiş Uveymir Rubnü, Zeyd ev İbni Amir veya babası Amir de olabilir diyorlar ev İbni Malik veya Malik de olabilir şüphe var yani İbni Abdullah, İbni Kays İbni Aişe İbni Ümeyye bu kadar bilgi vermiş yok i̇bn Malik, i̇bn Amir, i̇bn Adi, İbn-i İbn-i Hazreç, i̇bn Haris, İbn-i El Ensari, El Hazreci. Yani Medine'nin Ensardan olan Hazreç kabilesine mensupmuş. Ebu Derda radıyallahu anh, Üveynir adı. Efendim, Yervi Anhu İbn-i bunun hadisi şeriflerine oğlu Bilal bize rivayet etmiş ve Zevcu'hu Ümmüter'de hanımı Ümmüter'de rivayet etmiş ve halkun yani birçok kimseler rivayet etmiş. esleme Yem'e Bedir'in Bedir savaşı gününde Müslüman oldu Ebu Derda ve Şehide Uhud'den ve Uhud savaşını yaşadı. Orada bulundu. Ve Elhakah'u onları Bil Bedri'nin Ömer Radıyallahu Anhu onu Bedir'e iştirak eden sahabe arasına kattı. Bedirde Müslüman olduğu için. cema Kur'an Kur'an-ı Kerim'i cem etti, topladı. Ve ve la kadâ Edimeşk, ed Dımaşk şehrinde yani şim, şimdi bizim Şam dediğimiz şehirde kadılık yaptı. <Gülüyor> Matesen'de teşne teyni ve terasin 32 senesinde vefat etti. Hicretten sonra 32. senede vefat etti. Bu da sahabeden meşhur herkesin sevdiği mübarek bir sahabi. İşte ondan gelen rivayeti bu Haris-i Muhasibi'nin rivayet ettiği hadislerden birisi olarak zikrediyor. Nedir hadis-i şerif? Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efkalü ma yudau <gülüyor> fil mizani husnul hulukı İnsanın mizanına, terazisine konulacak şeylerin en ağırı güzel huydur. Yani ahirete gideceğiz, sevaplar, sevaplı işler ortaya dökülecek. Bunlar mizana konulacak, teraziye konulacak, tartılacak. Bu terazi öyle bir terazi olacak ki, o kadar büyük bir terazi imiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Hadislerinde bize bildirdiğine göre, melekler bunun heybetinden kenarda titreşip bekleyeceklermiş. Semavatı, yani semaları ve yeri içine alacak kadar büyük olacakmış, kefeleri. Nasıl bir mizansa, bu mizan o kadar büyük olacakmış. İşte bu mizana insanların kıldıkları namazlar, çektikleri tesbihler, tuttukları oruçlar, verdikleri zekatlar, sadakalar, yaptıkları hayratı, hasenat, hepsi konulacak, konulacak, tartılacak. Öbür tarafa günahlar konulacak, tartılacak. Böyle bildiriliyor. <gülüyor> El-mizanu hakkun. Yani ahirette mizan haktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bulunuyor ki, vel veznu yevme izinil hak. Yani amellerin tartılması o gün haktır, gerçekte Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği bir hakikat. İnkarın icar yok. Nasıl terazi? Nasıl terazi olduğunu dünyada emsali olmayan bir terazi olduğu için tam anlatamayız ama ameller öyle tartılacak. Melekleri dehşete düşüren müthiş bir terazi bu. Ameller burada tartılacak. En ağır gelen şey yani sevabın kefesine konulup da sevabı kefesini böyle aşağı bastırtan en ağır şeylerden birisi tabi çeşit çeşit güzel sevaplı şeyler vardır. Mesela cihat sevaplıdır. Mesela zikrullah çok sevaplıdır biliyoruz. Ama bunların en ağırı eskal ismi taftiri sigasıdır. En ağırı. Eskalü peltekse ile eskalü mâ yudâ'u fil mizan mizana konulan şeylerin en ağırı nedir? Hüsnül hüluku. Yani ahlakın güzelliğidir. Yani bir insan halimselimse, cömertse, tatlı dilli ise, güleç yüzlü ise, adaletli ise, efendim affedici ise, kerem sahibi ise, güzel huyu sahibi ise işte bu güzel huyu en büyük ağırlığı teşkil edecek ve sevabı artacak. Sevap şeyini bastırtacak. Tabi bu hadise şerit üç kalır inşallah artık. Yani Haris el-Harisübni Esed el-Muhasibi de rivayet etmiş diye hatırımızda kalır. Ebû derda ve Ümmü'l-Derda radiyallahu anhüma'yı da anlattık. Efendim, e oradan da hatırımızda kalır. Sonra bir tekkede bulunuyoruz. Burası da güzel ahlak mektebi demektir. Yani tekkeler bir bakıma marifetullah mektebi demektir. Yani Allah'ı tanımayı öğreten mekteb. Bir bakıma da güzel huyları öğreten mekteb demektir. O halde bu hadis-i şerif kolay da olduğu için birkaç cümleden ibaret olduğu için hatırınızda kalabilir. An-ebit derda'i Allahu anhu annin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kale eskadu ma yudahu fil mizane hüsnü'l-kuluki Bunu yazabilirsiniz. Bu haris Muhasibi'nin en meşhur kitabı neydi? Kitabu Riyayet Lihukukillah Lihukukillahü unursanız bile Kitabu Riyayet hatırımızda kalsın Semîtu Eba Bekri Muhammed Erna Abdillahi Elraziye, yaqulu Semîtu Eba Umar <gülüyor> El-Enmatiye <gülüyor> El-Enmatiye, yaqulu Semîtu Al-Cüneyde, yaqulu Semîtu Al-Harisa, el Cüneydi Bağdadi'yi nakletmiş öteki şahıslara. haris Muhasebi demiş ki El-Muhasebetü vel-Muazenetü fi erba'atki mevatın Fima beynel eymani Fima beynel imani ve küfür. Hemceyi yukarıya koyunca eyman okudum. Ve fima beyne sıdkı ve kedib. Ve beyne tevhidi ve şirk ve beynel islası ve riyâ Bu haris Muhasibi'nin sözünü şimdi açıklıyoruz. Söylediğini Arapçasını okuduk. Diyor ki el-muhasebetü vel-muvazinetü fi erbâti mevâtin hesaplama ve tartma dört yerdedir. fîmâ beynel imânî vel-küfür imanla ve küfür arasındadır. Ve fikir beyine sızdırıver doğru ile yalan arasındadır ve beyine tevhid ve şirk tevhid ile şirk arasındadır ve beynen ikhlas ve riya ikhlas ile riyakarlık arasındadır. Tabi bu bu muhasebe ve ölçme yani asıl insanın hesabını bunlar üzerinde yapması lazım. Asıl insanın mizanını ağır bastıracak veya hesabını ters çıkarttıracak, kendisini zarara uğratacak. Bu çok mühim olan dört şeydir denmiş oluyor. Bir daha onun için hatırımızda tut, kalsın diye okuyalım. İman ve küfür. İman sahibi olacağız ki hesap ve ölçmede efendim zarar etmemek için iman ve küfür فيما baina sıdıkla kizip doğru olacağız Yalanı hiçbir şekilde sapmayacağız doğru sözlü imanlı olacağız ki beyne tevhid ve şirk muvahhid olacağız Allah'ın bir bilen ve ona göre davranışlarını ayarlayan, şirke düşmeyen Allah'a şirk koşmayan kimse olacağız ve beyne ihlası ve riya İhlas sahibi olacağız, riyakar olacağız. Evet. Ve Kale ve kale l Demek ki aynı rivayet zinciriyle yine o kanaldan gelmiş olan diğer haber. <gülüyor> men işte hedefi batınıhi ve, ve resahullahu hüsne muameleti zahirihi. Hüsne muameleti zahirihi. Ve men hasene muameletehu fi zahirihi. Ma <mâ> juhdi ba'tanihi ve Reshullohu Taala'nın hidayete ilehi di kabul Azze ve celle ve lezine cahedu fina lenethiye nahum suresinin Efendim 29. ayetinde geçiyor ki ve lezine cahedu fina lenethiye Bizim yolumuzda, bizim uğrumuzda. Cihd eden, cihad edenleri, biz muhakkak ve muhakkak bize bize götüren yollara hidayet ederiz. Yani bize gelen yollara yolları buldururuz onlara. Bu ayeti kerime var. Bu ayeti kerimeye bağlı bir söz söylemiş. Har el haris ibneset el <gülüyor> muhasibi. Harisi muhasibi diye verelim biz farzların dediği gibi. Harisi muhasibi Hazretleri demiş ki. ''Men işte hedefi batımihi ve resallahu hüsnü muamelesi zahiri'' Kim içini, batınını düzeltme konusunda cehd ederse, çalışırsa kalbini, içini düzeltme konusunda kim çalışırsa ''Ve resallahu hüsnü muamelesi zahirihi, Allah onun zahirinin muamelesini güzel yapmayı ona nasip eder. Çünkü zahirin temeli batındır. İçini düzeltti mi insan, dışındaki muamelesi, gerek halkla, gerek, gerek halı ile muamelesi güzel olur. Demek ki asıl batınımızı düzeltmeye gayret edeceğiz. Bunu düzelttik mi? Yani kalbimizi, niyetimizi, ahlakımızı, düşüncelerimizi, tefekkürümüzü filan düzeltmeye çalışacağız içimizi. Bunu yapan kimseline inin Allah dışını zahirinin muamelesinin güzel olmasını nasip eder çünkü o onun kaynağı içi düzenince dışa doğru güzel şey aksedecek. diye ben kendimi izah ediyorum ama bu söylüyor ki içi için çalıştı mı insan dışını Allah onun ıslah eder ve var hasrene muamele tahvili zahiri ve zahirdeki muamelesini güzelleştiren kimseye de maciufi batini İçini düzeltme gayreti bırakmadan, dışını da süsleme gayretinde oldu mu bir insan güzelleştirdi mi dış muamelesini halka, insanlara ve Allah'a karşı ibadeti vazifeleri güzel yaptı mı? وَرَّسَهُ اللّٰهُ تَعَلَى Hidayete اِلَيْهِ Allah o zaman kendisine doğru yolu ona gösterir. Gelen yolu. Çünkü o yolları kapattı mı kimse o yolu bulamaz. Yani Allah hidayet vermezse kimse karanlıklardan, zulümatten çıkıp da esen bir noktaya varamaz. Or oraya varmanın yolu batınını düzeltmeye çalışacak. Batını düzelince dışı düzelecek. Böylece batınını düzeltmeye devamla dış muamelesini de güzel yaptı mı o zaman Allah ona hidayet kapılarını açacak... Kendisine gelen yolların kapılarını açacak. Yani o hidayeti nasip eder. Bunun delili olarak da deminki ayet-i kerime okuyor. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّ هُمْ Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz yollarımızı gösteririz. Yollarımıza onu sevk eder, hidayet ederiz. Yolumuzu buldurturuz. Bize gelen yolu buldurturuz. Ayet-i kerime okuyor. Ayet okuyor. Demek ki وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا 'dan maksat bu alimin anlayışına göre Bizim uğrumuzda cihad edenler demekteki maksat içini ve dışını yani ahlakını, kalbini, niyetini düzeltmeye çalışıyor. Dışarıda da başkalarına karşı muamelesini düzeltmeye çalışıyor. Bu çalışma ve gayret içinde olursa idaretimizi nasip, nasip ederiz diyor. Halbuki ayet-i kerimeyi belki bazıları şey olarak anlamış olabilir. Yani bizim uğrumuzda din savaşlarına katılan cihad edenlere biz yolu gösteririz diye de anlamak mümkün kelime olarak. Bizim uğrumuzda cihat edenlere biz yollarımızı gösteririz demek. Yani gidip Bosta'da, Hersek'te, da çarpışanlara biz yolumuzu gösteririz manasına da anlaşılabilir ama bu alim öyle anlamıyor. İçini düzeltmeye cehd eden, yani nefsiyle şeytanla cihat eden demek istiyor yani. Bizim uğrumuzda cihat edenlere biz yollarımızı gösteririz de o asıl cihadı, nefisle şeytanla cihat olarak anlıyor ki böyle izah etmiş. Semit Abdullah ibni aliin Tusiye yekulu semitül hüldiye Semit semitü Osman el-Belediyye yekulu ve an haris Muhasibiyi en emme hukar. Haris-i Muhazzebin'in şöyle dediği rivayet edilmiş. El-ilmu yurisul mehhafata ve zürhü yurisul rahata İbn Maarifetü'r-Risal'e inabete. Buyurmuş ki ilim insanda yani alim oldu mu, din konusunda alim oldu mu, ilim sahibi oldu mu? İlim insanı Allah'tan korkmaya götürür. Yani innema yakhşallaha hem ibadethül ulema ait kelimesinin manası gibi oluyor bu. Yani Allah'tan en çok kim korkar? Alim korkar. Cahil korkmuyor işte, cahil Gülen işliyor boyuna. Cesur, el cahilu cesurun demişler, cahil cesaretlidir. Günah işler korkmaz Allah'ın azabından. Tepesine bir inecek, efendim sille mah olacak, onu hiç düşünmez. Cahil cesurdur. Kim korkar? Alim korkar, Allah'ı bilen korkar. ilim korku insana mahafet mahafetullah getirir, gönlünde mahafet mahafetullah hasıl eder. وَزُّحْتُ تُعْرِ شُرْرَهَا Ve, Ve zahid olduğum bir insan zülh de insanda rahatlık meydana getirir. Zülh neydi? Dünyaya değer vermemek, rağbet etmemek, ahirete rağbet etmektir. İnsan ahirete rağbet etti de dünyaya değer vermedi mi o zaman rahat olur. Bütün sıkıntılar dünya sevgisinden kaynaklanıyor. Mevki, makam, para, pul vesaire gürültü batırdı ondan kopuyor. Zülh sahibi mu? rahat olur. İlim sahibi olduğumu Allah'tan korkan bir insan olur. Çünkü ilim mahafetullah hasıl eder, zühid de insanda rahatlık hasıl eder. Ve marifet marifeti tûrisul inâbe eğer insanda Allah bilgisi gönlünde canlanır, nuru hasıl olur, marifetullah'a ererse bir insan, arif kul olursa o da ne, insanda inabe meydana getirir. Yani Allah'a yönelme meydana gelir. Allah'ı bilen Allah'a sarılır, Allah'a döner Allah'la meşgul olur e ona e, teveccüh eder gecesi gündüzü onunla geçer kısaca tekrar söylüyordum söyleyelim. ilim korku meydana getirir mehâfetullah meydana getirir zühd rahatlık meydana getirir marifetullah da Allah'a dönüş meydana getirir Allah'ı bilen Allah'a koşar çünkü sever sayan koşar ve Kâl al-Harisu, xiyar ve hadihi ümmet ellezine la teşkeluhum ahiretuhum an dünyahum ve la an Buyurmuş ki gene bu ümmetin en hayırlıları onlardır ki ahiretleri onları dünyalarından alıkoymuyor, dünyaları da onları ahiretlerinden alıkoymuyor. Yani. Bu büyük bir mustasavvuf olduğu halde, hadis-i şerifteki gibi söylüyor. Bu hususta dört 5 hadis-i şerif vardır. Hem dünyayı hem ahireti dengeli bir şekilde götürüyor. Yani dünya vazifelerini de ihmal etmiyor. Dünyaya dalıp ahiret ibadetlerini de ihmal etmiyor. Ahiret ibadetlerine dalıp dünya vazifelerini de unutmuyor. Biliyorsunuz bu konuda demin tercüme hali geçen ve hangi tarihte vefat etmişti? Ebu Terda radıyallahu anh ne zaman vefat etmişti? <gülüyor> 32 <gülüyor> 32 senesinde vefat etmiş olan Ebu Terda ismini eti Üveymir. Babasının ismi ihtilaflı. Efendim hangi kabiledendi? <gülüyor> Hazretleri maşallah. Yani siz hadis-i olursunuz biliyorsunuz bu hafizeyle çok güzel. <gülüyor> tamam. O Ebu Terda radıyallahu anh Selman'ın ile ahiret kardeşiydi. Peygamber Efendimiz efendim, sahabe-i birbirleriyle kardeş etmişti. Bu ikisi de birbirlerine kardeş olmuşlardı. Selman'ın farisi bir keresinde Ebu Derda Hazretlerinin kulübesine onu ziyarete gitti. Anlaşılan biraz uzakça bir yerde yürümüş gitmiş ziyaretine. Gitmiş kapıyı çalmış karşısına Ümmü Derda anh, Ümmü Derda kim? Ebu Derda Hazretlerinin hanımı ismi Ümmüt Bu da şey, künye. Ebu Derdağ, derda, künye. İsmi neydi? Ben de unuttum. <gülüyor> Üzülmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Hüceyme. Hüceyme imiş. Okumadık galiba bunu. Hüceyme Tüblü, Hüyey el, el Sabiye Okumuşuz ama Hüceyme kalmamış hatırınızda. Ümmüt Sadiyallahu anha'ya, kapıya o çıkmış, demiş, nerede benim kardeşim, Ebu Derda nerede yani kocasını soruyor, nerede olduğunu, demiş ki, yok evde, <gülüyor> ama bakmış ki, üstü başı perişan, Ümit Berdan'ın, ev perişan, çok bakımsız, bu ne hal demiş, senin kardeşim demiş, dünyayı terk etti demiş, yani Ebu Derda dünyayı aldırmıyor, zaten, hanımını da ne zaman yanına neydi, ne görüyorlardı, hep namazda görüyorlardı e bey de öyle, hanım da öyle Allah şefaatlerini erdirsin şimdi beklemiş gelmiş Ebu Terda tabi sarılmış hoş geldin demiş, memnuniyetini ısrar etmiş sevinmiş gerçekten, yemek çıkarmış Selmaniyye, Parisi hazretlerine yemek çıkarmış buyur ye demiş sen de otur beraber yiyelim yok ben yemeyeceğim. Niye? Oruçlu. Otur demiş. Oturtmuş. Oruçlu. Olsun. Benimle beraber ye. Yemeği yedirmiş. Tabi Ramazan orucu değil. Ramazan orucu olsaydı Selman da <gülüyor> Ramazan değil, nafile orucu. Yani sevap kazanmak için tutulan bir orucu. Sonra akşam orada misafir kalmış. Demek ki diyorum herhalde uzaktaydı ev. Yani şeye gelemediler. Peygamber Efendimiz'in mescidine gelemediler. Akşam orada misafir kalmış. Yatağı hazırlamış Ebu Derdar radiyallahu Yat demiş. Sen ne yapacaksın? E benim biraz meşguliyetim var. Yani namaz kılacak, tesbih çekecek filan. Yok demiş. Sen sen ben de yatmam. Yat. Peki demiş yatmış. Söz dinliyor yine yani birbirlerini kırmıyorlar. Yatmış. Biraz sonra böyle Selman'ın faresi uyudur sandığı bir zamanda yavaşça yatağından kalkmak istemiş. Yani uyumadı. Kalkacak, ibadet edecek. Selman'ın hatırı kırılmasın diye yattı ama fakat Selman da uyumamış. Radiyallahu Allah'a. O kalkarken bileğinden tutmuş. Yine yat aşağı. Tekrar yatırmış. Bu birkaç defa böyle olmuş. Neticene bakmış. Kurtuluş yok. Uyumuş. Yatmış. Uyumuş. Ama teheccüd vaktinde Selman el-Paris'e hazretleri kaldırmış onu. Hadi kalk şimdi diye beraber kalkmışlar, abdest almışlar. Namazı kılmışlar, teheccüd namazlarını. Ondan sonra Mescid-i Saadet'e gelmişler. Sabah namazına. Fakat e, rahatsız olmuş Ebu Derdar radiyallahu evet. Orucunu bozdurdular. Gece ibadetini yaptırmadılar. Evvelki günler kıldığı kadar namaz kılamadı, tespit çekemedi filan. içinde bir eziklik var demek ki. Demiş ki peygamber efendimizin yanına varıp şikayet etmiş. Demiş ki ya serman bana orucumu bozdurdu. <gülüyor> Efendim ibadetlerimi tam yaptırtmadım. Selman'ın farisi de gelmiş ya Resulallah demiş evine gittim. Evi perişan, hanımı perişan. Evde yiyecek yok, içecek yok, eşya yok, üst yok, baş yok. Yani çok perişan gördüm. Ondan sonra e, baktım gündüz oruç tutuyor. Efendim gece böyle uyku uyumuyor filan. Onun için böyle yaptım deyince Peygamber Efendimiz kimi haklı görüyor? Aynen. Selman el-Farisi Hazretleri'nin haklı görüyor ve buyuruyor ki Selman haklı çünkü senin üzerinde ailenin hakkı var. Yani hanımının çoluk çocuğun. Senin üzerinde senin vücudunun hakkı var. Vücudun hakkı nedir? İstirahattir. Uyuyacak, yiyecek yani zamanı gelince istirahat etmek lazım ona. Ve senin üzerinde Rabbinin de Hukuku vardır demiş söylediğimiz gibi hukuku vardır. Faat küldediği hakkın hakkahu her hak sahibine hakkını dengeli olarak ver yani ihmal etme. Ne han hanımını evini ihmal edecek, ne işini dünyasını ihmal edecek, ne vücudunun istirahatini ihmal edecek, ne de ibadetini ihmal edecek. Nasıl yapacak? Hepsini zamanında yapacak. Hepsini sünnet olan efendim e, ölçüler içinde yapacak. Nitekim peygamber efendimizin hadisi şeriflerinden biliyoruz ki efendimiz de oruçlu olan bir kimseye böyle e, bir ziyafette bak demiş kardeşin senin için ziyafet yapmış tekellüf yapmış, zahmet etmiş bir şeyler hazırlamış ye, sonra şimdi iftar et sonra orucu tutarsın buyurmuş babamla babamla beraberdik geçen akşam bir yerde Abdülaziz Hoca Efendi'den duymuş ya da Ömer Nasuhi Hoca Efendi'nin yanına gelmiş söylemişler evladım demiş sevap iki misli olur demiş bir o arkadaşının hatırını kolladığı için sevap kazanıyor bir de oruç tutma niyetlenmiş olduğu için oradan sevap kazanıyor ödeyecek sonra bir de oradan sevap kazanıyor. Yani hadisi şerife uygun davranış o. Uyku konusunda da öyle. Gecenin evvel vaktinde yatardı Peygamber Efendimiz, ama tecrüde kalkardı. Selmanül Farisi radıyallahu daha bilgili. Ebu Darda Hazretlerinin şurada Mescidi ve kabri vardır. Biraz Ay Ayvan Sarayı tarafında, Eİpten Ayvan Saraya giderken Ebu Darda radıyallahu anın kabri vardır. Böyle yazıyor. Ben git, gittim ziyaret ettim. Şeyi vardır. Efendim, mescit yapılmış ama harabe. Ama kitaplara baktım. Ebu Derda radıyallahu anh'ın Arap diyarlarında vefat ettiği söyleniliyor. Anlaşılıyor ki aynı isimde birkaç tane şahıs olabiliyor malum. hani bu bu zamanda mesela efendim kaç tane Mehmet Aydın var? Kaç tane Yusuf Doğan var? yani böyle birkaç tane şahıs olabiliyor. O bakımdan buradaki herhalde bir başka zat olmalı. Bir başka Ebu Derda olmalı. Asıl şu tercümeye halini 32 senesinde vefat etti diye okuduğumuz Ebu Derda herhalde e, şeyde. Yani Arap diyarında. Buradaki bir başka Ebu Derda olmalı. Evet. Şimdi bunu niye şey yaptık? Ee, bu ümmetin en hayırlıları ahiretleri kendilerini dünyalarından alıkoymayan dünyaları da kendilerini ahiretten alıkoymayan kimsedir. Yani hem dünyalığa gerektiği şekilde ölçüsü kadar kıymet veriyorlar, çalışıyorlar hem de ahirete gerektiği gibi ölçü verip, ölçüsünü verip ölçülü bir şekilde çalışıyorlar. Şimdi bir insanın çalışmayıp başkasına yük olmasından veya çoluk çocuğunu muhtaç duruma düşürmesinden, çalışması, kazanması, çoluk çocuğuna yedirmesi, başkasına da hayır, hasenat yapması daha sevaplıdır. O bakımdan bu dünyalık çalışmayı yapacak. Yani helal bir kazanç çalışması yapacak. Sünnet-i yer, uygun olan. Yani ben hep ibadet edeceğim, edeceğim diye daha başına şekilip de hiç böyle dünyalık çalışmama tarzı makul değil. Tamamen dünyaya dalıp da cumasını, namazını, ibadetini, hayırını, hasenatını, haccını vesairesini terk etmekte. O da yanlış. Dengeli olacak. Ölçülü olacak. Ne kadar değer vermek gerekirse o kadar değer verecek. Bazı büyüklerimiz de diyorlar ki yani dünyana orada ne kadar kalacaksan o kadar çalış. Ahirette, ahirette de ahirette ne kadar kalacaksan efendim, o kadar çalış. O, o zaman iş tabii değişir. Ahirette ebedi kalacağımız için Oraya çok çalışmak lazım. Dünyada kısa bir müddet kalıp gideceğimiz için pek aldırmamak lazım. Ama hadis şeriflerden çıkan doğru, sahih mana, dengeli hareket etmektir. Dengesizlik yapmamak. Kale ve Kale'l-Haris'i aynı rivayet zinciriyle gene şöyle dediği rivayet edilmiş. Ellezi yebasul abde alet tevbeti telkül ısrâri velmezî yeb asruhu alâ telkül ısrâri mülâzzemetül havf. Şimdi kul tevbe ediyor. Nasıl tevbe ediyor kul? Yani tevbe dönüş demek. Günahtan dönüyor Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönüş yapıyor. Bunun sebebi nedir? Kulu tevbeye sevk eden, ısrarı terk etmesidir. Günahı tekrar tekrar işlemeyi terk etmesidir. İnsan bir kere bir günah işleyebilir ama onu alışkanlık haline getirmeyecek. Yapmışsa tevbe edecek. Bir daha düşmemeye şey yapacak, ısrar etmeyecek. Israr etti mi, küçük günahlar bile büyür. Canım sigara sadece mekruhmuş. İşte içiyorum. O içe içe günahı büyür. Yani La mal ısrar Israr olduğu zaman küçük günah kalmaz. Küçük günah büyür. Çünkü ısrar ediyor. İnat ediyor, tekrar ediyor, devam ettiriyor, o zaman büyür. Ete, mali tevbe edilince günahlar da affedilir diye bildiriliyor. Demek ki kulun tevbe etmesinin asıl sebebi ısrarı terk etmesidir. O halde bizler günahta ısrar etmeyeceğiz. Yaptığımız bir hata küçük de tekrar tekrar yapmayacağız. Bir defa yapmışsak hemen bırakacağız. Israrı bırakınca Allah tevbeyi nasip ediyor. Israr ederken tevbe olmaz ısrarı bırakınca tevbe nasip oluyor diyor, bu zat tecrübesine dayanarak ve ısrarı bırakmaya da ne sebep oluyormuş? اَوَلَّذِي يَبْعَسُهُ اَلٰى تَرْكِ ısrar مُلَازَمَةُ half Havfa sarılmak, yani Allah korkusuna efendim dalmak, onu düşünmek, onu kendisine meşgale etmek, Allah'tan korkmayı düşünmek ısrarı terk ettirir, ısrarı terk edince de tevbe nasip olur. Demek ki Havfullah olacak içinde, Allah korkusu olacak. O halde ne yapmak lazım? Allah'ın korkulacak şeylerini hatırlamak lazım. Mesela cehennem hakkında kitapları falan okumak lazım. Mahşer gününün dehşeti hakkında bahisleri okumak lazım. Çoluk çocuğa anlatmak lazım. Kabirin ahvalini anlatmak lazım. Kabirde azaplar neden oluyor? Anlatmak lazım. Bunları söylemek lazım ki havfullah meydana gelsin. Korku meydana gelsin. Korku ısrarı terk ettirsin. Israrı bırakınca da tevbe nasip olsun. Kale ve galel harisü. Yine aynı rivayet zinciriyle buyurmuş ki, La yenbeği en yatlu vel abdül vera'a bitabiyel vacib. Kulun vacibi zayi ederek vera elde etmeye çalışması olmaz. Gerekmez, böyle şey olmaz. Vera takva demek ama kuvvetli takva duygusu demek, şüphelilere bile yanaşmamak demek. Şimdi bu tak vera duygusu vacipleri, gereklileri yapmadığı zaman hasıl olmaz. Vacipleri tamamen yapacak, üzerine mavi ve cebe aleyhi efendim vazife olan şeyleri, farzları vesaireleri güzelce yapacak, ondan sonra vera hasıl olur. O vacibatı yapmadan, gerekli olan emirleri vesaireleri tutmadan vera sahibi olması mümkün değildir. Boşuna bir aramadır o. Demek bugün bitiremeyeceğiz, ben bitiririz diyordum ama bir tane daha okuyalım, keselim. Kâle ve Kâle el Haris'e ekseri şuulil hakimi, fîma yuji behu alehil vaktu ve lezihû ve evlar bihi fihî. Haris Hazretleri yine aynı rivayet zinciriyle buyurmuş ki, ekseri şuulil hakim, hikmet sahibi kulun meşguliyeti ekseriyette şudur. Hakim ne demek? Mahkemesi kuvvetli, yaptığı işi sağlam yapan ve efendim yerli yerince yapan, hükmü isabetli olan kimse demek. Böylelerine Araplar hakim derler. Avrupa'da düşündüğü için filozof derler. Lokman hakim diyoruz. Efendim. Hakimane bir söz diyoruz. Hakimane bir şiir diyoruz. Hakimin eksiy meşguliyeti nedir? Fima yucibu yucibu alayil vaktu. Vaktin gerektirdiği şeyle meşgul olur hakim. Hakim olan insan, hikmet sahibi olan insan, tabii hikmet sahibi olmak, isabetli düşünebilmek ve efendim hakimane e, düşünebilmek, yerli yerinde düşünebilmek çok kıymetli bir vasıftır. Ve men yutel hikmete fakat utiye hayran kesira kime bu vasıf verilmişse çok büyük hayırlar verilmiş demektir. Herkes dengeli düşünemiyor. Herkes kaşık yontuyor ama sapını ortaya getiremiyor. Efendim Nasrettin Hoca ne söylemiş? Soğanla yoğurt yemeği ben buldum ama doğrusu ben de beğenmedim demiş. Yani yani insan bir şeyler şey yapıyor ama her şey güzel olmuyor. Şeker koyarsanız güzel olur. Yani yoğurda şeker koyarsanız güzel olur ama soğanla yoğurt güzel olmuyor. Demek ki her yapılan iş güzel olmuyor. Yerli yerim diye uygun düşmesi lazım. Her yarın şeyi eseri beğenilmiyor. Bazısının ki beğeniliyor. Her hattatın yazısı beğenilmiyor. Bazısının ki beğeniliyor. Hakim olan insan, tabi bu sıfata sahip bir insan, iyi bir vasfa sahip demektir. Peygamber Efendimiz'e de, de Allahu Teala Hazretleri hem Kur'an-ı Kerim'i vermiştir, hem de hikmet vermiştir. O da hadis-i şerif olarak tezahir ediyor. Yani Efendimiz'in sözleri hikmet sıfatından Doğup çıkıyor. O kaynaktan kaynaklanıyor. Hakim olan insanın ekseriyetle meşguliyeti zamanının icap ettiği bir şeydir. Şimdi mesela her zamanın kendine göre bir yapılması gereken işi vardır. Geceleyin. Kalktın. Kalkıyorsun mutfağa gidiyorsun yemek yeme. Ya şimdi yemek yeme zamanı değil. Ne yapacaksın? Şimdi teheccüd zamanı. Zaman kıymetli kaçırma. Efendim bilmem... Ee... İşten damazda iki dakika kalmış açıyorsun efendim masayı bilmem kitabı vesaire Yani şimdi atlasan camiye gitme zaman Veyahut efendim sabah namazından sonra efendim insan şey yaptı mı camide oturup da zikirle meşgul oldum bir haç ve ömre sevabı alıyor e onu yap yani zamanın bak kıymeti var ikindi ile akşam arasında istiğfarla, tevzeyle meşgul oldum gün kapanıyor güneş batıyor e, o zaman o kıymeti yani zamanın icap ettirdiği işi ve ibadeti yapar hakim insan, ekseriyet hikmetsiz insan da bu şeyi fırsatları kaçırır yani yerli yerinde yapmaz yapmaz uyuncak yerde uyanık gezer uyanık olacak zamanda yatar uyur gece saat bir yere, ikilere kadar sokakta köşe başında durur Efendim ondan sonra yatağa yata ne tehcit kılabilir ne sabah namazına kalkabilir yani yersiz iş yapıyor. O hakim değil. Hakim insan vaktin gerektiği şeyi yapandır diyor. Öyle dihi ve evla fihi. Hatta yani vaktin gerektirdiği değil de vaktin gerektirdiği birkaç tane şey olsa onun evla olanını yapandır. En uygun olanını yapandır. Şu da yapılabilir, şu da yapılabilir, şu da yapılabilir ama şunu yapmak evla, evlasını seçebilen yani daha uygun olanını seçebilen hakim kimsedir. O halde bu sözler bizim çıkacağımız ders şu oluyor, zamanımızın içinde yaşadığımız dakikaların, saatin, günün o diliminin hangi iş yapmak için ayrılmış olduğunu dinem dilip ona göre şey yapmalıyız. Uyku zamanında uyumalıyız. Televizyonla, bilmem, maç seyretmek ve vesaireyle falan vakit öldürmemeliyiz. İbadet zamanında kalkmalıyız. Çalışma zamanında çalışmalıyız. Efendim, i̇stirahat zamanında istirahat etmeliyiz. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğleden evvel bir miktar uyurdu. İnnen Nebi'ye katkale. Yani muhakkak uyurdu öğleden önce. Neden uyurdu? E, Öğleyin, tam güneş doğmuştu günün ortası olmuştur. Zaten teheccüd vaktinde kalktı, sabah namazını kıldı, işine gitti, çalışmasını yaptı, birçok işleri başardı. Günün ortasında yoruldu, uyur. Tamam. Bu uyku çok faydalıdır. Vücuda da faydalıdır. Zihne de faydalıdır. Tam da yeri, yerli yerincedir. E şimdi işte o vakitte uyuyabilirse insan uyumalı. İstirahat edebilmeli. İstirahat ederse öğleden sonrası dinç ve tam enerjili çalışmaya geçebilir. İstirahat etmezse öyleden sonra kafası çalışmamaya başlar. Gözleri kapanmaya başlar. Uyuklamaya başlar. Efendim e, verimsiz bir duruma düşer. Demek ki zamanını Uyukunun, uyumanın, uyanmanın, çalışmanın, ibadetin, her şeyin zamanını iyi bilmek lazım. Hakim insan bunu yapar diyor. Bir tane daha okuyalım. Efendim 10. da bırakalım. وَقَالَ الْحَارِسُ سِفَةُ الْعُبُودِيَّ اَلَّا تَرَى لِنَفْسِكَ مِنْكَنْ وَتَالَمَا اَنَّكَ لَا تَمْنِكُ لِنَفْسِكَ دَرًّا وَلَا نَفَعَ Ubudiyetin, kulluğun alameti asıl vasfı bir e, sıfatı, hakim sıfatı şudur, en la tera li nefsike milken, kendinde bir sahiplik, sahip olduğun bir şey görmemendir. Ve taleme enneke la temlikü li nefsike darram veya nef'a, ve sen kendi nefsine ne fayda ne zarar getirebilirsin. Ne malın var, ne de bir şey yapabilme iktidarın var. Asıl kulluk budur işte, bunu bilmektir. Asıl ubudiyet vasfı buradaki bu şuyordur. Biliyor ki her şey Allah'tandır. Her şey kendisinin efendim ne efendim dilinefsili darram veya nefa zararı faydası yok. Her şey Allah'ın lütuna kalmıştır. Ona iltica eder, ona tevekkül eder, ondan ister, ona dayanır. Demek oluyor. Evet, gelelim sorulara. 59. sayfanın 10. paragrafında bırakmış oluyoruz. Bankada çalışmanın hükmü nedir? Bankanın faizle ilgili olmayan bölümünde çalışmakla faizle ilgili bölümde çalışmak arasında fark var mıdır? Evet vardır. Adam mesela aşçıdır. Yemek pişiriyordur. Yaptığı iş normal bir iştir. Efendim veya usta başıdır. Efendim bir inşaatın bir şeyini yapıyordur. Efendim onlar normal. Veya buna benzer diğer bir temizlik işini yapıyordur vesaire. Ama Faiz işinde fiilen çalışıyorsa, faizi alanda, de katipleri de, şahitleri de reba altındadır. Hadis şerifte böyle bildiriliyor. O işlerde çalışıyorsa reba altındadır. Bunların dışında bir işte çalışıyorsa olabilir. Hadis şerifte hiç ölmeyecek misin gibi, dünya için yani ölecek misin gibi için çalış. Hadis mi de değil midir? bunun hadis olmadığını söyleyenler var. Siz ne dersiniz? Diyor. Ben bunu daha önce bana sordukları için hadis kitaplarını araştırdım. Bu hususta 5-6 tane hadis-i şerif buldum. Vardır. Arifler de bunları söylüyorlar zaten. Onlar da oralardan almışlardır. Öyledir. Hadis-i şeriftir. Faizin az günahlısı, çok günahlısı var mıdır diye soruyor. Şimdi büyüklerden birisinin verdiği cevabı vereyim ben büyük günah, küçük günah diye ayrılıyor. Ekberü kebairi, yani kebirelerin en büyüğü şudur şudur diye hadis-i geçiyor. Arif'in birisi demiş ki, sen günahın e, kendisine bakma, günahı kime karşı yaptığına bak. Yani edepsizlik Allah'a karşı yapıldığına göre bunun küçüğü büyüğü olmaz diyor. Bu terbiyeden doğan bir düşüncedir. Elbette günahın büyüğü vardır, küçüğü vardır ve zararı dairesi, büyük oldukça zarar dairesi Günahı da büyük olur, zarar dairesi az oldukça ona göre biraz daha az olur ama günah günahtır, haram haramdır. Efendim bir tane kaldı, Ebu Derda Hazretlerinin takdir sorusu. Evet onu da cevaplandırmıştık. Burada bir Ebu Derda Hazretleri kabri var ama o bizim bu Ebu Derda olmasa gerektir diye onun cevabını verdik. Allah hepinizden razı olsun. fatiha Şerife, maal Thank <laughs> you.